من اجل منار الحق باقي جمعكم يا قدسدا اني اعلنت قرار سوف تبقين مناري وستعلين شعاري المنار يا ابدا <تصفيق> لن تغيبي منارا بلغ الكون مدا لن تغيبي الله يا مناراً الله, فقدر الله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لأولئين هدان الله ولا تففيقي ولا اعتصامي ولا تبكلي إلا لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا شبيه ولا كفء ولا مثل ولا نظير وأشهد أن محمد عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله رب رحمة للعالمين وحجه على العباد إجمعين أعظم المجاهدين ورأس الأبطال والشجعان صلى الله عليه وسلم وعلى عالي الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وتم التسليم قال الله تعالى في كتابه الكريم قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزتهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu Teala Nuh Aleyhisselam'ın kıssasından bahsetmiştir. Rahat bırakın, rahat bırakın. Rahat bırakın çocuklar. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Nuh Aleyhisselam'ın kıssasından bahsetmiştir kardeşler. Allah Subhanehu ve Teala kıssaların hemen hemen hiç yerin hiçbir yerinde sayı, gün zaman bildirmemiştir tarihin hangi senesinde gerçekleşti bildirmemiştir Nuh Aleyhisselam'a kaç kişi iman etti bunu çok bildirmemiştir Nuh Aleyhisselam'ın çocuklarının isminden tutun ona iman edenlerin ismi gibi hususlar Kur'an-ı Kerim'de bildirilmemiştir çünkü bu ne tevhid davetine ne de Müslüman'ın ameline faydası olacak bir bilgi değildir Nuh aleyhisselam'ın davetine baktığımız zaman Allah Subhanahu ve Teala bize bir bilgi öğretiyor. Velakte ersalna ila kavmihi. Felbis fihim 1000 sene illa 50 Nuh onların yanında 950 sene kaldı diyor. 950 sene kaldı. Değerli kardeşlerim, bugün size bu mukaddime yapıyorum şu an. Taif seferinden bahsedeceğim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Taif seferinden bahsedeceğim Ama oradan bahsetmeden önce Oradan bahsetmeden önce Bir mukaddime yapıp dikkatinizi Bir noktaya çekmek istiyorum Allah subhane ve teala bize Nuh aleyhisselamın davetini anlatmıştır Ve dikkat edin 950 gibi bir rakam kullanmıştır 950 gibi bir rakam Kullanılmıştır Nuh Aleyhisselam'ın kıssasının anlatıldığı Nuh Suresi'ne baktığımız zaman çok ilginç veya çok tefekkür etmemiz gereken hadiselerle karşılaşıyoruz. Rabbi inni da'ut kavmi leylen ve nahara. Rabbim ben onları gece gündüz davet ettim diyor. Hiç durmaksızın davet ettim. 1. 950 sene süren bir davet. İki, Durmaksızın devam eden bir davet. 3. Yezi yezithum du'ayi illa firara. Benim onlara yönelik davetim ancak benden kaçmalarını sağladı. Yani davet gittikçe kaçmışlar. Kaçışa rağmen devam eden bir davet. Dikkat üçüncü madde. 950 sene süren bir davet. Gece gündü süren bir davet. Kaçmalarına rağmen devam eden bir davet. Devam ediyoruz. Wa inni kullama kaçış nasıl olmuş? Dikkat. Kaçış nasıl olmuş? İyi dikkat edin buraya. وَاِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ Sen onları bağışla diye ben onları davet ettikçe جَعَلُوا اَسَابِعَهُمْ fi اَذَانِهِمْ İbarede şöyle bir abartı var. Sanki onlar Nuh Aleyhisselam'ı dinlememek için sanki onlar Nuh Aleyhisselam'ı dinlememek için parmaklarının tamamını kulaklarına sokmuşlar. Böyle bir şey mümkün mü değil? Bir insan parmağının tamamını kulağına sokabilir mi? Hayır. En fazla bu kadar. Ama ifadede وَجَعَلُوا اَسَابِعْهُمْ ف۪ي آذَانِهِمْ fi حَرْفِ جَرِ Ortaya koyuyor ki onlar dinlememek için parmaklarını sanki tamamını kulaklarına sokmuşlar gibi. Yani kaçışta yani dinlememe noktasında o kadar ısrarlar ki ey Nuh biz seni dinlemeyeceğiz parmakların tamamını sanki kulaklarına sokmuşlar. Devam ediyor. Vastak şevziyabahum, Nuh Aleyhisselamı gördükleri zaman elbiselerini şöyle kafalarının altına çekiyorlar. Duymayalım onu diye. Ve asarru vastek barustik dinlememe noktasında ısrar ediyorlar. Büyüklendikçe, kibirlendikçe kibirleniyorlar. Böyle bir karşı koyuşa şerramen, 950 sene süren bir davet, gece gündüz süren bir davet. Gece gündüz süren bir davet devam ediyoruz. Sun me inniyda cihara. Sonra açık açık davet ettim. Sun me inniya alentulhum ve Sonra da ilan ederek veya gizli gizli yani her türlü metodu deneyerek davetime devam ettim diyor. Şimdi Taif seferine geleceğiz ve şunu söyleyeceğiz. Davet sizin istihdazınıza kalmış bir şey değildir. Akşam da bundan bahsettim. Yani sabah işimize gidelim, akşam evimizde oturalım, çocuklarımızla vakit geçirelim, haramlara düşmeyelim, farzlara yerine getirelim. Vallahi Mekke'de böyle bir Müslüman tipi Allah'ın razı olacağı Müslüman tipi olmak için yeterli değildir. Allah'ın dinine küfredildiği Allah'ın dininin ayaklar altına alındığı Allah'ın bütün haramlarının açıkça ilan açıkça yerle bir edildiği Allah'ın emirlerinin yasaklandığı Müslüman olmanın terörizm olarak suç ilan edildiği bir ülkede bir toplumda bir toprak parçasında senin rahat rahat yaşaman vallahi caiz değildir eski kitaplarımızda geçer kim darul harpte Nasılsın sorusuna elhamdülillah iyiyim derse kâfir olur diyor. Hocam mat tekfircisin. Yok iyiyim diyen kimseyi tekfir etmiyoruz. Fetvanın altında yatan illete bir bakın. Benim hiçbir rahatsızlığım yok. İşte sabah işime gidiyorum, akşam evime dönüyorum, sabah işime gidiyorum, akşam evime dönüyorum, haramları işlemiyorum, farzları da yerine getiriyorum. Ha şirk mi işleniyor, küfür mü işleniyor? Fısk yayılmış mı? fucur yayılmış mı? Her türlü haram aleni şekilde işleniyor mu? Ben de bundan razıyım demektir elhamdülillah iyiyim demek. İslam ulaması bundan dolayı küfür demişler. Yanlış anlaşılmasın. Kim ben iyiyim dediği için derse kafir olu filan demiyoruz biz. Ama bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. İşte bundan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ikra bismi rabbikellezî halak halakal insane min alak ayetini alır almaz davete başladı akrabalarını davet etti yakınlarını davet etti safa tepesine çıktı davet etti Kabe'de insanları Allah'ın dine davet etti Kabe'ye gelen kabileleri davet etti ve arkasından bir isetin 10. senesinde Taife doğru yola çıktı ne demek istedim biliyor musunuz kardeşler? Davet için Nuh Aleyhisselam'da olduğu gibi hiç durmak yok. Devamlı bir arayış var. Devamlı arayışta olacaksınız. Devamlı bir çaba içinde olacaksınız. Bakın Nuh Aleyhisselam'ın ifadelerine bakın. Gizli gizli davet ettim diyor. Açık açık davet ettim diyor. Şöyle yaptım. Gece gündüz durmadan davet ettim. Onlar böyle yapmasın emin. Yani bir durma yok. Hocam anlatıyoruz anlatıyoruz kabul etmiyorlar. Kardeş kaç sene anlattın? İşte üç kere anlattım. Subhanallah Nuh Aleyhisselam 950 sene anlatmış. Senin mazaretin varsa Nuh Aleyhisselam'ın mazareti yok mu? 950 sene durmadan anlatmış. Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam Mekke'de Safa Tepesi'nin etrafına topladı anlattı. Yeterli değil mi yeterli? Mekke'de herkes duydu mu duydu tamam. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve sellem bizim kadar düşünemiyor muydu? O da kendisine bir iş tutsaydı. Eşi Hatice validemizin kervanları vardı. Onun başında Şam'a, Mısır'a sefer yapar gelir. Zaten bir de Mekke'de anlatmış, anlatmamış mı? Safa tepesine çıkmış, herkese anlatmış. Mekke küçük yer olduğu için davet herkese ulaşmış. Tamam. Resulullah niçin böyle bir hayat sürmedi de ey Müslümanlar? Biz böyle bir hayat sürüyoruz. Davetten uzak, tebliğden uzak, irşattan uzak, ıslah'tan uzak bir hayat sürmek... Mekkeli Müslüman için düşünülecek bir haya hadise değildir kardeşler Mekke'nin Müslümanı bunu düşünemez kardeşler Mekke'nin Müslümanı için evinde oturmak yoktur Mekke'nin Müslümanı için iş yerinde oturmak yoktur Mekke'nin Müslümanı 8 saat uyuyamaz Mekke'nin Müslümanı bugün orada yarın şurada gezip tozamaz Mekke'nin Müslümanı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi dikkat edin Amcasını kaybetmiş en büyük destekçisi. Hatice validemizi kaybetmiş evinin içinde hanımı en büyük destekçisi. Kendisi yeni bir evlilik yapmış. Bu şartlar altında dikkat edin. Taife 120 millik mesafe yaklaşık 200-250 kilometre bildiğim kadarıyla yürüyerek yolculuğa çıkıyor. Ben Konya'dan İzmir'e geldim. İşte yorulduk. Son model arabayla, klimalı arabayla beş saatte geldik, yorulduk. Hocam haftaya bir daha gelebilir misin? Gelemem. Kardeş nasıl gelelim gidip gel? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu yolculuğu yaklaşık yirmi gün sürmüş. Yaklaşık yirmi gün sürmüş. Düşünebiliyor musunuz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gizlilik içerisinde hareket ettiği için taife yolculukta vasıta almamış yanına. Deve alsa hazırlık yapsa hemen anlayacak Mekkeli müşrikler. Yanına bir kişi alıyor iki kişi çölde yola çıkıyorlar. Ne kadar azıkları var ne yiyecekler, ne içecekleri belli değil. Aramızdaki farkı görüyorsunuz değil mi? Sahabe nesliyle davetçi olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle bizim aramızdaki farkı görüyorsunuz değil mi? Hocam buraya her hafta derse gelebilir misin? Vallahi gelemem ben. Mazeret sunarım ama bu mazeretlerin hangisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatındaki karşılaştığı güçlüklerden daha zordur hiçbir zor değildir. İzmir'e şurada en fazla 5 saat erisin, 5 saat, 10 saat. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 20 gün yolculuk yapmış, gidiş dönüş yapmış. Davette böyle bir hırs olacak kardeşler. Davette böyle bir gayret olacak. Davette böyle bir çalışma olacak. Davette böyle bir gayret olacak. Her Müslüman bunu kalbinde taşımalıdır bu bir. iki. Nuh Aleyhisselam'da dedik ki çeşitlilik ve arayış. Davette mutlaka arayış olacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem akrabalarına davet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en yakınlarına davet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kabe gitti, Kabe'de davet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dışarıdan gelen hacıları Haç mevsiminde Kabe'ye gelenleri davet etti, arayış içinde ne yapabilirim, daha ne yapabilirim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yürüyerek nereye gitti? Taife gitti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yürüyerek Taife gitti. İslam alimlerinden, siyer alimlerinden birisi demiş ki, soğuk dö demiri dövmenin anlamı yoktur. Soğuk demir dövmen nedir? Anlamı yoktur. Bir davet çalışması mı yapıyoruz? Devamlı bir arayış olacak. Şayet davet bir yerde tıkandıysa aynı yerde ısrar etmenin anlamı yok. Hemen bir arayış içine girmemiz lazım. İşte Taif Seferi bir arayıştır kardeşler. Ben demiyorum İzmir'de daveti bırakıp da Manisa'ya gidin. İzmir'de sizin davetinizin ulaşmadığı binlerce, on binlerce insan vardır. Ama kendi mahallenizde, kendi bölgenizde daveti yaptıysanız bir başka mahalleye gidin mescit çalışması şeklinde davet yaptıysanız broşür dağıtarak davet yapın o şekilde davet bittiyse İzmir'in mekanında kurun bu sistemi kurun bu masayı çıkın ey insanlar size 3 dakika bir şey anlatacağız deyin gidin insanlara din anlatın bunu yapın demiyorum çeşitlilik ve arayış içinde olun pasifize olmayın hep durmayın yani biraz önce verdiğim örnekler broşür dağıtın mescit Bunlar birer örnekti. Arayış içinde olun devamlı. Hocam biz İzmir'de herkesi kapı kapı çaldık gittik herkese daveti sunduk tamam. Bitti mi bitmedi bitmedi. Bir de toplu davet yapın. Sosyal medya vasıtasıyla davet yapın. Görsel davet yapın. CD dağıtın. Kitap dağıtın. Farklı işte farklı bir arayış içinde mutlaka olun. Menhece uygun. İslam'ın hareket metoduna uygun arayış içinde daveti daima ne yapın? Ee, götürün. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kardeşler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Taife gidişi bir de şunu gösteriyor. Davet sadece belli bir bölgeye has değildir. Davet sadece belli bir bölgeye has değildir. Yasin suresinin iyi dikkat edin burayı dinleyin. Dikkatlerinizi buraya toplayın inşallah. Yasin suresinin ikinci sayfasında Asabı Qarye'nin kıssası vardır köy halkının kıssası. Orada diyor ki iki tane davetçi geldi bir köyde davet etmeye başladılar. Üçüncülerde de onlara destek için geldi. Üçüncü de ne yaptı? Onlara destek için geldi. Bunlar davetlerini sundular. Bu davet esnasında Habibun Necar isimli bir vatandaş Müslüman oldu. Diyor ki vaja min aqsa al madi'net ragul. İslam ülemazı buradan hikmetler çıkarmış. Aksal Medine şehrin en uzak köşesi demek. Ne demek? Şehrin en uzak boyutu, en uzak tarafı. Bu neyi gösteriyor biliyor musunuz kardeşler? Davet şehrin en uzak köşesine ulaşmış. Min Aksal Medine, Medine'nin en uç tarafı. Vallahi İzmir'in en ücra köşelerine gitmediğiniz sürece sorumlusunuz. İzmir'in en uzak mahallelerine en uzak şehirlerine gitmediğiniz sürece bu daveti oraya götürmediğiniz sürece sorumlusunuz Allah subhane ve teala mutlaka bunun hesabını sizden soracaktır bitmedi İzmir'de davetimizi bitirdik Kars'ın en uzak köşesine de götüreceğiz Hakkari'nin en uç bölgesine de götüreceğiz Ege'nin en uç tarafı nereyse Oraya da götürmekle mükellefiz. Edirne'ye kadar götürmekle mükellefiz biz bu daveti. Bunu yapmadığımız sürece Allahu Teala buyuruyor, içinizden sadece zalimlere isabet etmekle kalmayacak, hepinizi kuşatacak bir fitneden sakının. Vallahi şu topluma bir azap gelse, o azap bize de isabet edecektir. Allahu Teala bu topluma bir musibet verse o musibet davetten uzak durursak tebliğden uzak durursak çalışmadan uzak durursak gayretten uzak durursak Allah subhanehu ve teala bunun hesabını bizden soracaktır kardeşler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem taife gider gitmez Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem taife gider gitmez oranın liderlerine daveti sunmuştur kardeşler davet Hakim otoriter tabakaya karşı Bir direniş hareketidir Ve bu açık Bu net sarih bir şekilde Beyan edilmelidir Kur'an-ı Kerim'de Davet önderlerinin kıssasına bakın Biz Nuh'u kavmine gönderdik Kavmin melesi mütrefi Önde gelen liderleri dedik ki Davet kime gitmiş Hakim otoriter tabakaya Siyasi sisteme gitmiş Siyasi otoriterye gitmiş biz şuayb kavmine gönderdik. Kavminin önde gelen müstekbirleri dedi ki davet kime gitmiş? Önde gelen liderlere gitmiş. Davet, İslami hareket yönetime karşı, tağutlara karşı, zalimlere karşı, firavunlara karşı bir direniş, halka ve topluma karşı da bir ıslah hareketidir. Bu her zaman böyledir. Bir taraftan, gece gündüz demek sizin Toplumumuzu Allah'ın dinine davet ederken bir taraftan gece gündüz demek sizin toplumumuzu Allah'ın dinine davet ederken diğer taraftan da hakim otoriter sistemin baskılarına karşı ne yapacağız? Mutlak surete direniş göstereceğiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daveti tabi kabul görmemiştir. Tüm davetçilerin görme, kabul görmediği gibi. Yasin suresinden bir örnek daha vereyim kardeşler. Yasin suresinden bir örnek daha vereyim. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا اَصْحَابَ الْقَرْيَةِ اِذْ جَاهَا المُرْسَلُونَ اِذْ اَرْسَلْنَا اِلَيْهِ مُثْنَيْنِ فَكَذَّبُواهُمَا Biz onlara iki elçi gönderdik. Onlar hemen inkar ettiler. F' orada fay takibiyedir. Onlar hemen inkar ettiler. Kardeşler cahiliyenin tabiatı inkar etmektir. Hocam anlatıyoruz anlatıyoruz kabul etmiyorlar zaten öyle olacak onun tabiatı o onun fıtratı o onun kabul etmesini bekleme onun tabiatı onun iman etmesini bekleme cahiliyenin dikkat edin bu cümleme buraya dikkat kesin siz çocuklara değil cahiliyenin inkar etmesi başka bir konudur senin davetçi olman başka bir konu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlar kabul etmiyorlar diye kendisini parçalayacak Allah Subhanahu ve azarlıyor. Sen onların üzerine hafız değilsin, vekil değilsin. Ne yapacaksın? Sen davetine bak. Allah dileseydi onların hepsi bir gecede iman ederdi. Onlar zaten iman etmeyecek. Onların çoğu iman etmeyecek. Onların çoğu şükretmeyecek. Onların çoğu inkar edecek. Onların çoğu yüz çevirecek. Zaten cahilenin tabiatı bu kardeşler gece gündüz anlatacaksınız zaten kabul etmeyecekler gece gündüz bu dini sunacaksınız zaten kabul etmeyecekler e hocam kabul etmeyeceklerse niye anlatacağız senin görevin bu sen Rabbinin hilafetini yerine getirmekle mükellefsin sen Rabbinin e, Rabbine olan şahitliğini dile getirmekle mükellefsin bundan yıllar önce Kendimize isim ararken ya da isim koyacağımız zaman şehadet dedik. Dile getirilen şahitlik dedik. Ne demek istedik? Biz varlığımızın tek bir gayesi var. Şahitliğimizi dile getirmek olacak. Kardeşler bir stadyum düşünün. 40 bin kişilik bir stadyum. Tam ortasına stadın içindeki tam ortaya bir bayanı dikmişler iffetli namuslu bir kadın. Kırk bin kişi birden ona küfür ediyor ve ona hakaret ediyor. Onu zina etmekle, iffetsiz olmakla suçluyor. Ama siz de biliyorsunuz ki siz de biliyorsunuz ki o kadın iffetli bir kadın. Yapacağınız tek bir şey vardır. Eğer insansanız, eğer vicdanlıysanız, eğer insani hasletler varsa kalkıp sesiniz duyulsa da sesiniz duyulmasa da faydası olsa da faydası olmasa da kalkıp şahitliğinizi dile getireceksiniz hayır o kadın iffetsiz değildir hayır o kadın namussuz değildir hayır o kadın sahtekar değildir diye şahitliğinizi dile getireceksiniz duyan var mı sizi yok vallahi 40 bin kişi birden bağırıyor sizi kim duysun sizin şahitliğinizin o kadına bir faydası var mı o da yok ama siz ne yapacaksınız şahitliğinizi dile getireceksiniz işte şimdi 80 milyonluk ülkede bir tane şirk davetçisi televizyona çıkıp şirke davet ettiği zaman 10 milyona 20 milyona sesini ulaştırabiliyor. İşte ben de burada 10 kişiye sesimi ulaştırabiliyorum. Var mı davet etmemin bir faydası Vallahi yani yok. Adamlar bir gazete basıyorlar, şirke ve küfre davet ediyorlar. Günlük 800 bin, 1 milyon gazete basıyorlar. Bizim dağıttığımız en çok kitap sayısı 30 bin. 30.000 kitap dağıttık bir yılda. Adam bir günde 800.000 gazete basıyor. Senin davetin ne faydası var? Fayda ya zarar o bizi ilgilendirmez. Dün de anlattım. Davetçi sonuç odaklı çalışmaz kardeşler. Davetçi ne çalışmaz? Sonuç odaklı çalışmaz. Davetçi Rabbini Mesela şöyle söyleyelim. Biz namaz kıldık diye Müslüman olan kimse var mı? Yok. Ben oruç tutuyorum. Aa, Murat Gezenler oruç tutuyormuş. Hadi Müslüman olalım diyen var mı yok? Peki niye tutuyoruz? Allah bize emretmiş. Aynen davette böyledir kardeşler. Rabbimiz bu davet görevini bize emretmiş. Bunu yerine getireceğiz. Bunu ikame edeceğiz. Faydası olsun ve olmasın. La ilahe illallah'a şahitlik ediyorsunuz ya. Şahitliğin iki esası vardır. Bir bilgi. Allah'ım hamdolsun biz onu bilerek Müslüman olduk. İki, şahitlik dile getirilmek zorundadır. Dile getirilmeyen şahitlik, şahitlik değildir. Dile getirilmeyen şahitlik ne değildir? Şahitlik değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kardeşler, davetini sundu, kabul etmediler. Hakaret ettiler. küçüldüler, onla dalga geçtiler. Ona uygun olmayan sözler söylediler. Hatta geçeceği yollara köleler ve çocukları dizdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi taşladılar. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi taşıdılar. Öyle ki vücudundan akan kanlarla ayak ayak kabısı kan içinde oldu. Ayak kabısı ne oldu? Kan içinde kaldı. Bir bahçeye sındı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah سبحانه yardımını gönderdi. Dağların meleğini gönderdi. Dağların meleği dedi ki, ey Muhammed, diliyorsan şu iki dağı birleştireyim ben. Hepsi yok olsun. Gitsin. Allah'ın yardımı geldi değil mi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme? Dağların meleği geldi değil mi? Ey Muhammed, diliyorsan bunların hepsini ben yok edeyim dedi. Dikkat edin kardeşler, Allah'ın yardımı oturduğunuz yerde gelmez. Allah'ın yardımı siz yatarken gelmez. Allah'ın yardımı siz dini terk etmişken, daveti terk etmişken, koşturmayı terk etmişken, gayreti terk etmişken Allah'ın yardımı gelmez. Allah'ın yardımının gelmesini istiyorsanız ayağa kalkacaksınız. Allah'ın yardımının gelmesini istiyorsanız Taife doğru yola çıkacaksınız Allah'ın yardımının gelmesini istiyorsanız 20 günlük yolculuk yapacaksınız Allah'ın yardımının gelmesini istiyorsanız Taşlanacaksınız Allah'ın yardımının gelmesini istiyorsanız Vücudunuz parça parça olacak Ondan sonra Allah'ın yardımı gelecek Rahat yataklarımızda yatarken Karnımızı sonuna kadar doldururken Midemizi bütünüyle doldururken Davet ve tebliğ adına da Haftada bir kere oturup Üç beş sohbet ederken Allah'ın yardımı için gelsin? Senin yardıma ihtiyacın yok ki. Sen yola mı çıktın ki senin yardıma ihtiyacın olsun? Sen yalanlandın mı ki senin yardıma ihtiyacı olsun? Sen parça parça dağıldın mı ki senin yardıma ihtiyacın olsun? Senin etinden, vücudundan etler mi söküldü ki senin yardıma ihtiyacın olsun? Senin yardıma ihtiyacın yok. Bundan dolayı yardım seni bulmayacaktır. Ya eyyüle zilemenü intensurullaha surkum Şart bellidir, cevap bellidir. Sen Allah'ın dinine yardım edeceksin Sen Allah'ın dini için koşturacaksın Sen Allah'ın dini için gayret edeceksin Bunun neticesinde Dağlar meleği de senin yardımcın olacaktır Hendekte olduğu gibi Gökyüzü senin yardımcın olacaktır Yeryüzü senin yardımcın olacaktır Bakın kardeşler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ordusu Meleklerle desteklenmiştir Nerede? Bedir'de ve Uhud'da Bedir'e ve Uhud çıkacaksın Melekler senin destekçinin olarak gelecek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yağmurla rüzgarla sisle sıcakla soğukla desteklenmiştir tabiat olaylarıyla Allah onu desteklemiştir nerede? hendekte hendeğe çıkacaksın açlıktan karnına taş bağlayacaksın bu davanın yükünü çekeceksin herkes kendi karına tek taş bağlarken sen o kadar aç kalacaksın ki sen iki taş bağlayacaksın Arkasından Allah'ın yardımı sana gelecek Allah'ın yardımı öyle Hemen gelmeyecektir <gülüyor> Davetçiye yönelik baskılar Buraya çok iyi dikkat edin kardeşler Sen bu dünyada Değersiz bir varlıksın Değersiz derken bir dünyaya bak Bir evrene bak Bir kainata bak bir de sana bak Küçücük bir varlıksın ama Allah Subhanahu ve Teala dikkat edin. Dikkat edin. Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de davetçilere karşılık yapılan hamleleri kendi üstüne almıştır ve direkt Allah Subhanahu ve Teala cevap vermiştir. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e karşı Taif'te ona zulmettiler, ona işkence ettiler, ona eziyet ettiler. Karşılık kimden geldi? Allah Subhanahu ve Teala'dan geldi karşılık kimden geldi Allah subhane ve teala'dan geldi yani sen bu kadar değersin unutma kardeşim davetçi Allah'ın ensarıdır Allah subhane ve teala davetçiyi bizzat kendi ensarı olarak Allah subhane ve teala davetçiye yönelik baskıları bizzat kendisi üzerine almış ve bizzat cevabını kendisi vermiştir bundan dolayı Allah'a güvenin Allah'a tevekkül edin Allah Subhanahu bizim dostumuzdur. Ve inne cunden alehumul galibun. Kesinlikle ama kesinlikle galip gelecek Allah'ın ordusu, Allah'ın taraftarlarıdır. Davetçi rahmet ve merhamet ehlidir kardeşler. Taif seferinden çıkartacağımız bir diğer sonuç, davetçi rahmet ehlidir. Davetçi merhamet ehlidir kardeşler. Davetçi yok olmayı, yok olmasını, insanların yok olmasını istemez. Davetçi insanların helak olmasını istemez. Davetçi insanların bitmesini, ölmesini, gebermesini hiçbir şey istemez. Davetçi sadece onların Müslüman olmasını, onlar Müslüman olmuyorsa, belki onların içinden bir Müslümanın çıkmasını umut eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ben diyor onların sulbünden sadece Allah'a ibadet eden bir nesil çıkacağını umuyorum diyor ve son madde uzatmayalım inşallah hepinizin işi var gücü var ee, normalde ben cuma hutbesini bu kadar uzatmam ama burada her zaman ol olamayacağımız için burada bu fırsatı bulmuşken biraz uzatalım istedik normalde 10 dakika falan sürer bizim cuma hutbemiz son bir şey daha söyleyeyim inşallah Allah subhane ve teala cebbardır kardeşler cebbar 3 manası vardır 3 manadan bir tanesi gönül kırıklıklarını gideren demektir. Kırgınlığı gideren demektir. Gönlün, kalbin kırıldığı zaman onu tedavi eden, onu saran, ona şifa olan demektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eşini kaybetti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amcasını kaybetti. Büyük bir umutla taife geldi. Büyük bir umutla taife geldi. Ama orada beklemediği veya beklediği bilemiyorum taşlanarak kötü ve zor bir karşılıkla karşılık buldu ve geri döndü. Geri döndüğünde Mekke'ye koymadılar. Mekke'ye ne yaptılar Koymadılar ve Mutim değil mi? Adin şeyinde girdi, himayesine girdi. Gerçekten gönlü kırılmıştır. Gerçekten kalbi kırılmıştır. Gerçekten gönlünde ve kalbinde ciddi anlamda belki de hasarlar olmuştur. Allah Subhanehu ve teala cebbar olan Allah Taif seferinden sonra meydana ne gelmiştir? İsra ve Miraç olay gelmiş, onu kendi katına yükseltmiş, onun gönül kırıklığını bizzat kendisi tedavi etmiştir Allah-u Teala. Üzülmeyin kardeşler, yer yer zorlu zamanlar geçirebiliriz. Sıkıntılı dönemlerimiz olabilir, kalplerimizin kırıldığı, kalplerimizin üzüldüğü, kalplerimizin hüzne, kark olduğu dönemler olabilir. Allah Subhanehu ve teala gönül kırıklıklarımızı tek tek tek tek tedavi edecektir. Allah Subhanehu ve teala'dan sizlere ve bizleri razı olduğu kullardan eylemesini diliyorum. Allah Subhanehu ve teala en hayırlı olanı bize acil kılsın ve bizi en şerli olandan muhafaza buyursun ve ahiru davane elhamdülillahi rabbil alemin. Cevadet. Dile getirilen şahitlik.